Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbil Alemin, ve sallallahu ve selleme ve fâreke alâ nebiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecme'in, emmâ ba'd. Bugün 10 Mart 2009 Salı. İnşallah bugün 3 esas dersimizin 1. dersini işleyeceğiz. 3 esas dersimizin 1. dersi.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 Umdatül Fıkıh'a devam edeceğiz. Beykuniye ve Umdatül Fıkıh'a devam edeceğiz. İnşallah bugün Umdatül Fıkıh'tan da ilk dersimizi yapacağız. El-Müfid'i değiştirdik. Akide, akide'de. de. El-Müfid kitabının yerine bu üç esası okumaya karar verdik inşallah. İnşallah üç esası işleyeceğiz. Şimdi tabi baya bir ön mukaddime yapmamız lazım, anlatmamız lazım bir şeyler. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu üç esası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 Vastiyesine geçmiş bunun gibi yani. İşte e, ilk ben bunu işte hey, Heysem Serhamda okuduğumda işte bunu ezberlettiler bizi. Yani biz böyle bir halka bulduk. E, önce ezberlettiler bunu. O ezber, ezberini de şeyhe sunmuyorsun. Ama şeyhe sunuyor. şeyhin bir talebesi var yani her zaman durdu. Ona sunuyorsun ezberini. O dinliyor. Geçersen halkaya girmeye hak kazanıyorsun. Böyle. Usul böyle yani. Halkaya girme. İlk, ilk beni Ersem Serhan'la Cezayir Abul Kadir vardı benim biliyorsunuz. Buradaki hocalarımla. Cezayir Abul Kadir beni tanıştırmıştı. Yani kendisi Esem Serhan'ı çok iyi bilmiyor. Onun halkasını biliyor. ders verdiği yeri biliyordu. Medine'ye gittiğimde ilk beni onun yanına getirmişti. Şimdi dediğim gibi bu usul yıllardır devam ediyor Suud'da ve hala da devam ediyor. Sadece Suud'da değil. Dünyanın diğer bazı ülkelerinde de bu hep devam ediyor mesela Kuvvette vesaire. Meşayihler falan bunu hep okuturlar, ezberletirler. Bu kitap çok önemli. Sonra bundan sonra bir üst kademe vardır. Kavaidül Erba'yı okuturlar bundan sonra. Kavaidül Erba'yı okuturlar. Kavaidül Erba'da 4 kâide. Şimdi bu 3 asıl, bu kitabın ismi 3 asıl, 3 esas. Ondan sonra ikinci merhale olan Muhammed bin Abdülvahhab'ın seri şeklinde okuturlar bunları. Kavaidül Erbaa gelir. Bu da 4 tane kayda verir sana.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 Onu Allamet-ül Cihan sanıyordun. Halbuki o 2-3 mesele üzerinde mutakassıslık yapmış bu talebe. Özellikle yoğunlaşmış. Sen onu ilim ehli sanarsın. Halbuki ilimden pek bir nasibi yoktur. Bunların en büyük sebebi ilimi tertipli, düzenli şekilde almamak. Her ilimin bir sıralaması var. Mesela Salih el Fevza'nın dediği gibi. Bir insan tutup Arapça gramerde sibevehle başlayabilir mi? Başlayamaz. Sibeveh en son nokta. Hala bile günümüzde çözülemeyen birçok noktası var o kitabın. i̇bn bilen bile ne diyor, ben hayatım boyunca Sibe bana ar, okutacak adam aradım, bulamadım, en son kendim okumaya karar verdim. Tutup bununla başlarsın, Şa Salih el dediği gibi. Bu olmaz. Aynı şekilde Salih el diyor ki, işte tutup da bu haliyle de başlarsan bu da olmaz. Müslüm'le başlarsan bu da olmaz. İlimin belli metotları, kaideleri, kuralları vardır. O yüzden alimler diyor ki, eğer derseniz ki ilim böyle böyle okunur, yani büyük kitaplara dalacaksın, da direkt Kur'an-ı Kerim okuyacaksın veya günümüz Türkçe tabirleyen Türk Türkleri ilgilendiren kısmı ile işte meal okuyacağım vesaire. Eğer ilim böyle olsaydı bunu alimler beyan ederdi ki beyan eden yok bu bir ikincisi diyorlar ki örnek verimize geçmişten tarihten. Hani örnek verin ki ilimi böyle öğrenip de alim olmuş bir insan. Direkt Kur'an-ı Kerim'i okumuş, hadis Bukhari Müslüm okuyarak ilme başlamış ve alim olmuş. Hep bak bütün alimleri.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 İkinci onu takip eden bazı meşayikhler Kitabı Tevhidle takip ettiriyor. Bazıları Kavaydül Erbaile, ki biz Kavaydül ile takip edeceğiz. Bu da dedim Kavaydül Erbaa iki buçuk üç sayfalık, en fazla 4 sayfalık bir kitap. Bu da Muhammed bin Abdul Wahab'ın dört veriyor, onunla alakalı bir kitabı. Ondan sonra meşayikhler bunu de ezberletirler ders alıklarında. Ondan sonra Kitabı Tevhid. Kitabı Tevhid de yine Muhammed bin Abdul kitabı.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 Tabi bizim mesela ders halkasında, biz Şeyh Heysem ile okuduğumuz zamanlar Şimdi Şeyh Heysem önce Usulü Selase'yi baştan sona ezberletirdi 12 sayfa Ondan sonra sen geçerdin onu bitirirdin Sonra Kavaydül Erba'yı geçeceğin zaman sana bir gün mühlet verirdi e, Veya en fazla iki gün mühlet verirdi o 4 sayfayı ezberledin Sabahtan akşama kadar oturuyordun ezberle, Ezberlemeye çalışırdın Ezberleyemedin 3. Üç, gün, 4. gün vesaire. Ne zaman ezberlersen o zaman başlayacaksın Yani e,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 Erba'yı Erba da ezberletirdi bize. Bir sonra onu okumaya geçerdi. Kavai'dul Erbay'ı bir günde okuyup bitirdi. Biz de bir günde okuyup bitireceğiz. 4 sayfalık kitap. Bir günde hem okuyacağız hem de şerh edeceğiz İnşallah tabii. Sonra Şeyh Heysem şeyden Kitab-ı Tevhid'ten bize 20 bab ezberletirdi. 20 bab. İçindeki ayetlerle, hadislerle fayda kısımlarını ezberletmezdi. 20 baba geldin mi? Başlarda halka şerhine. 20 bap, herkes 20 bap ezberledi. Derse başlardık. Bize işte birkaç gün mühlet verdi o 20 bap ezberlemek için. Sonra sen başlarsın kitabı tevhide. Okuyorsun ya, şimdi 1. bap'tan başlıyorsun ya o sana şerh ediyor. Sen 20. babtan kaldığın yerden her gün ezberinden bir bap sunuyorsun. Bir bap da ezber sunuyorsun. Yani sen ezberini geriden takip ediyorsun şeyhin şerhiyle. Sonra işte kitabın bitmesine son, işte 20 bap kala falan sen de kitabı...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 Biz inşallah okuyacağız. Bu üç esası okurken tabi meşahilerden fayda vereceğiz. Şimdi bu üç esası ben 13-14 defa okudum. Tamam mı? Toplam 13-14 defa okudum. Bunların büyük kısmı meşahilerin ders halkalarında okudum. Mesela ilk usulü selaseye okuduğum kişi bizim Cezayirli Ablu Kadir Medine'de. Onun evinde okudum. Sonra ikinci olarak Şeyh Heysen'de. okudum. Şimdi Cezayi Abdülkadir benim biliyorsun buradaki hocam. Medine olarak baktığım zaman ilk hocam Heysem Serhan. Ben gittim. Kader yanında takıldım biraz Medine'de ama sonra Heysem Serhan'a geçtim ilk hocam olarak. Sonra Şeyh İbrahim Ruheyli de okudum. Şeyh İbrahim Ruheyli benim Akide'de en çok faydalandığım insanım. En çok. Yani ondan daha çok e, hiç kimsenin halkasında bulunmadım diyebilirim. Akide ama. Akide üzerine konuşuyorum. Fıkıhta ise fıkıh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 Bu Te'sirü'l Usul bu gördüğüm Şerh Selasetü'l Usul adlı kitabından okudum. <gülüyor> e, ondan sonra ismini şu an hatırlamadım. Şeyh İbrahim Hilindi'nin de halkalarda koltuğunun altında Usulü Seras'ı okuturken getirdiği meşhur bir kitap var. Usulü Seras 3 Esas'ın şerhu. Onu okudum. Sonra Fevzan'ın kasetlerinden, ondan sonra Şeyh Huneyman'ın kasetlerinden falan böyle bayağı Usulü Seras üzerinde durdum. Aslında gidişat onu şey yaptı bize Medine'de. Yani gidişat oraya bizi itti. İşte bunların bu meşayiklerden, bu kitaplardan aldığım en güzel faydaları böyle seçerek özellikle ezberlediğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla o o malumatları vereceğim inşallah. Dediğim gibi Usulü Selasi kitabında da en çok faydalandığım Şeyh Hüseyin'in kitabı ve İbrahim Ülher'in ders halkası oldu En çok faydaları t bu iki Meşahik'ten inşallah zikredeceğiz. Evet. Şimdi bu kitaba hakkında şöyle bir bilgi verdik ama bu kitabın önemine değilen bazı meşahiklerimizin bazı sözlerini de zikredelim. Şimdi burada benim elimde bir kitap var. İşte demin bahsettiğim Abdülmuhsin El Kasım. Abdülmuhsin El Kasım kim? Şu anda Meslid-i en genç Medine'deki Meslid-i Nebbi'nin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 اولا شيء يقول ذلك الله عز وجل الامام العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حسنا تصنيف ودقه الترتيب وقوه الاستدلال مع جزاله اللفظ وجمال البيان لقد جاءت ثلاثه الاصول شامله لذلك قال عنها حفيظ المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فما اعظم اَذَا اِخْتِسَارِهَا لِطَالِبُ الْهُدَى Şimdi diyor ki, şimdi bu kitaptan bahsederken diyor ki, Allah Azze ve Celle diyor, Muhammed İbni Abdülvehaba, Muhammed İbni Abdülvehaba, husnud tasnif vermiştir. Yani böyle kitap tasnif ederken, kitap tehlif ederken, böyle güzel tehlif gücü vermiştir. Böyle çok güzel tehlif etme yeteneği vermiştir Allah Azze ve Celle ona. Ve dikkat-ı tertib. Yani böyle, eee,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 İçinde rububiyet tevhidinden, uluhiyet tevhidinden, adam bahsediyor ikinci kısım. Üç, tevhidin beyanı ve ona zıt olan şeylerden de bahsediyor. Yine bu kitap hakkında yine Şeyh Bin Baz. Ee, Şeyh Bin Baz şöyle diyor. Bunu nerede söylüyor? Şeyh Bin yine usulü selâsesinde söylüyor. Diyor ki, هذه risaletun muhimmetun fil akide. Bu, Akide de çok mühim, çok önemli bir risaledir. Yine bunu <gülüyor> e, Muhammed bin İbrahim'in fetavalarında geçiyor. Muhammed bin İbrahim bin Bazı'nın hocasıdır. Ve Suud'un eski Diyanet İşleri Başkanı. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Allameydi. Büyük alimlerden. Diyor ki وَكَانَتْ ala şeyh Muhammed bin Bu işte herhalde oradan manu olarak alıntı yapıyor. Diyor ki vakat كَانَتْ تُقْرَعُ عَلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدْ اِبْنِ اِبْرَٰهِمْ رَحِمُهُ اللّٰهِ وَيَشْرَوْحُ هَا كُلْ لَيُوْمْ Bunu Muhammed İbni İbrahim'e her gün bu kitap okunuyormuş. Yani talebeler alıyorlar bunu etrafında okuyorlar. Şeyh de bunu şerh ediyormuş her gün. Şeyh İbrahim, Diyanet İşleri Başkanı her gün. Bu da işte fetvalarında birinci cilt, on ikinci sayfada mevcut bu malumat. Yine... Yine eee Şeyh Abdurrahman İbn Hasan rahimeullah diyor ki Ed-Dürrü's-Seniye de Muhammed bin Abdurrahman'ın torunlarından. Diyor ki "Falyal cemul emir." Emir şuna iltizam etsin, şunu önem göstersin. "Enni ye'muru ala cemi'il mudarrisin ve e'immetil mesacit." Bütün öğretmenlere, ders verenlere ve eee mescit imamlarına ve eee şunu emretmeleri gerekir. bil huzuri inda men yuallimuhum dinahum yani dinlerini öğrenmek için dinlerini öğrenmek için hazır bulunan kişilere vel yulzimuhum alqira'ate fi ma jama'ahu şeyhunna rahimehullah fi kitabit tevhid bu Muhammed bin Abdullah'ın şeyhunna dediğimiz bizim şeyhimiz dediğinden kasıt Muhammed bin Abdullah onun diyor kitabu tevhidini okumalarını eee emretsin min edilletil kitab ve sünnetil lati fiha el furkan beyne'l hak ve'l batil. Ki bu kitabın içinde ne var? Kitap ve sünnetten hak ve batılı ayıran, kitap ve sünnetten deliller mevcut. Ve kad jamaa ala ihtisarihi khayran kesiran. Bu muhtasallığına rağmen yani bu kitap tevhidten bahsediyor şu an. Muhtasallığına rağmen diyor eee yani muhtasar olmasına rağmen birçok içinde hayır toplamakta bu kitap. Vedam menhu min edilletit tevhid ma yekfi men waffaqahu Allah. Diyor ki içinden tevhidin delillerine bayağı bir delil serdetmiştir burada. Allah'ın muvaffak kıldığına muvaffak kıldığı kişiye yeter bu deliller. Ve beyene fihi'l edillate fi beyan'iş-şirki'l lezi la yaghfiruhu Ve içinde bu kitabın içinde Allah azze ve celle'nin affetmeyeceği şirkin şirki beyan eden delilleri de içinde beyan etmekte. Fel yulzimhum soral-ı âmmeti an usûl-ü dîn-es an usûl-ü dîn üçü ile delilleri ve 4 ve 4 kıvaid. Diye ki yine onlara usûl-ü selâseden ve kavâid-ül erbâhadan sorular sormayı eee ilzam etsin. Bu da Ed-Durrüs Seniyye'de. Bu da kitabın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Son olarak bu kitabın önemine dair şunu yine belirtelim.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 Okutacaksınız ve günlük olarak diyor. Günlük olarak. Yani diyor ki burada ne yazmıştı? Ketebe Şeyh Muhammed İbni İbrahim rahimahullah li e'immetil mesacid amiren lehum ta'lima cemaatil mescid selasetel usul. Ve en yaqide lehum meclisen yevmiyen yes'eluhum anha rahimahullah. Yani onlara günlük bir halka kurmalarını emreden bir mektup yazıyor. Ve diyor ki ve kezalike aleykum ey ey âleme ey imamlar üzerinize şu vardır diyor. Ney? Tahlimul cemaati emruddin ve sualuhum an. Tahlimul cemaat emruddin ve sualuhum an. Bu كما في مختصر سلاسة الرسول. Usulü selasede bu mukhtasar olan usulü selasede ki mevzuları genel olarak kabu olarak öğretmenizi üzerinize ilzam ediyorum diyor.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 Sen oku bakalım. Oku. O kompili oku oraya istersen. Bugün işleyeceğimiz yere kadar. Bir okuyalım. Bugün işleyeceğimiz yere kadar kompili oku. Orada bak. Şuraya kadar hepsi. Buraya oku inşallah. Evet, sesli olarak. Sonra biz alıp tek tek şerh edelim inşallah. Dinde 3 temel esas ve delilleri. Ey Müslüman. Allah bu arada. Sana... Bu arada. Tamam.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 Başlıkla beraber. Dinde 3 temel esas ve delilleri. Evet. Ey Müslüman! Allah sana rahmetiyle muamele şimdi, etsin. Şimdi başlı, başlıkta ne diyor dinde? 3 temel esas. esas ve delilleri. Aslında e, bazı muskalarda 3 esastır sadece ismi. Bazılarında el usulü selasedir bazı musaklarda. Bazı kitabın muskalarında. Yani 3 esas sadece. Hı hı. Bazılarında e, el usulü selasedir. Üç esas ve delilleri diye. Bu demek ki ikinci saydığın Mustayı itibar almış başlıkta. Evet devam. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. O, ondan önce ondan önce. Ey Müslüman. Hı, okudum ya ondan. bir daha. Oku. Ey Müslüman. Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Şimdi burada ne yapmış? Bismillahirrahmanirrahim almamış. Evet. Şimdi bu pdf'de biz yollayacağız. Bunu buna da dikkat edenler yani not alsınlar hani kitabın e, nerelerinde fazlalık var, nerelerinde eksiklik var. Hı hı. Başlıkla bu giriş arasında besmele olacak. Tamam aslında besmele onu Bismillahirrahmanirrahim olacak. Onu tercüme etmemiş, onu yazmamış. Evet. evet. Bu mesela burada bir eksiklik var. Evet onu beyan etmiş olalım. Evet. Bunlar birincisi ilim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 Bundan bir sünnesnadır. Asır suresi 1-3 ayetler. İmam Şafi Allah'ın ona rahmet etsin. Bu sure hakkında eğer Allahu Teala yarattıklarına bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı yine de onlara hüccet olarak yeterdi diye buyurmuştur. Ve İmam Buhari Allah'ın ona rahmet etsin de şöyle şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle geçmektedir. Evet. İlim, söz ve amelden önce gelir konusu. Evet. Buna delil olarak Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed bil ki Allah'tan başka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 Üç esas. Tamam mı? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğru tercümesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İ'lem bil ki rahimekallah, Allah sana merhamet etsin. Ennehu yecibu aleyna teallumu erba'i mesaile. Bize şu dört meseleyi bilmek vaciptir. Üzerimize şu dört meseleyi bilmek vaciptir. El-Ula birincisi, el-ilmu, ilimdir. Ve huve ve bu ilimden kastımız ma'rifetullah ve ma'rifetu nebiyyihi ve ma'rifetu dinil islami bile dilleh. Allah'ı bilmek, Nebisini bilmek ve İslam dinini delilleriyle bilmek. Şimdi orijinal tercüme yapıyoruz değil mi? ikincisi el-amelü bihi. Bununla amel etmek. Üçüncüsü, الثالisu, el-da'vetü ilehi Üçüncüsü ise buna davet etmek. rabi'atu أل dördüncüsü السabr sabru alel-ezâfihi. Bu yolda, onda yani bunda sabretmek. Delil kıvlihu teala buna delil Allah azze ve celle'nin şu kavlidir Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Velasr asra yemin ederim ki innel insane lefi husr insanlar hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tavasav bil hakki ve tavasav bisabr. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. قال الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله şöyle demiştir. لو منزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Eğer Allah bu sureden başka bir hucret indirmemiş olsaydı bu kafi gelirdi yeterdi. Ve قال البخاري رحمه الله تعالى. Buhari rahimeullah teala da şöyle demiştir. بابن veya باب العلم قبل القول والعمل veya باب العلم قبل القول والعمل. İlim kavilden ve amelden öncedir Ve delilü kavlühü teala. Bunun delili Allahu Teala'nın şu kavlidir. Fe'allem bilki ennehu la ilaha illa Allah. Allah'tan başka ilah yoktur. Orada ne diyor ona? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edecek bu tefsirli hali. Tamam mı? Doğrudur ama tefsirli hali. Fe'allem bilki ennehu la ilaha illa Allah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vestagfir li Günahlarına tövbe et. Fe beda başladı. Kablel kavl vel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 Üzerine bina. üzerine bina olunan demek. Üzerine bina edilen veya üzerine bina o, olunan diyelim daha hoş olur. Ma'iybına aleyhi güyruhu. Şimdi usul hakkında böyle çeşitli e, e, ıslahlar kullanmışlar. Hepsi birbirine yakın. ıslah münakaşası yapmıyoruz şimdi burada, tamam mı? ıslah evet. münakaşası falan yapmıyoruz. Hemen tercih edilen e, görüşü zikrediyoruz burada. Evet. Usul cem o asıl. Usul kelimesi asıl kelimesinin çoğudur. Asıl ise esas dediğimiz üç esas veya üç asıl. Asıl kelimesi de ma'yübuna al-ihi gayruhu bu demektir. Yani kendisi üzerine bina olunan demek. Mesela örnek verelim. Mesela bu binanın, şu an bizim olduğumuz binanın temeli, bu binanın ne olur? Asıldır. Neden? Çünkü bu, bu daireler, neye, neyin üzerine bina olunuyor? temele. O yüzden o temele ne denir? Asıl. Her şey böyledir mesela. Senin temelin diyebiliriz diyelim ayakların diyebiliriz. Ayakların senin temelindir. Çünkü vücudun ayaklarının üzerine bina olunmuş. Mesela böyle diyebiliriz. Veya başın. Senin gövden vücud asıldır. Başın ise bir mesela. Yani gövden üzerine bina olunur. Mesela ağaç. Ağaç. Ağacın dalları gövdesine göre nedir? Furu'dur. Gövdesi ise asıldır. Tamam?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 Sonra rüknün iki tevhidin iki rükni olan Allah'a iman ve tahta küfür ve Allah'a imandan bahsediyor. Bu kitap. Şimdi ama bu kitabın demek ki ana üç başlıkta toplayabiliyoruz ne? Ki kitap da zaten onun için yazılmıştır. Guraba da zaten o isimle tercüme etmiştir. Onu Allah din peygamber. Allah din peygamber. Al Allah.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 Üzeri, furoları dediğimiz ne olur? Çürük olur. İşte sanki Muhammed İbni Abdülvehhab bize bir işaret yapıyor. Al sana üç tane esas. Bunlar dinin aslıdır. Sen dini bunların üzerine bina edeceksin. Sonra bak. Kabirde so sorulan üç soruya bak. Değil mi? Allah din peygamber. Değil mi? Münafık ne der? Mürtab ne der? Mürtabtan maksat münafıktır. Şek şüphe içinde olan ne der? Ha ha ha la edri.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 ve بسم yeterli gördü. الرحيم hal önemli değil. Tamam mı? Evet. O yüzden نعم. biz بسم الله şerh ettik. Burada pek fazla değinmeyelim inşallah. Bu muhtasar olduğu için pek fazla buna değinmeyelim. Evet. Şimdi öncelikle ننتبه diyor ki şuna dikkat edelim. Müellif kitabına nasıl giriş yaptı? Dedi ki, الله. الله يرحمك rahimekallah. Allah sana merhamet الله Burada iki şeyi cem ediyor müellif kendisinde. Yani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 اَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْإِبَادِ Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun diyor. Değil mi? Muaz'ı şöyle bir uyandırıyor, canlandırıyor. Direkt şöyle ne bir aleyhi ve de anlatabilirdi. Allah'ın kullara üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaları. Değil mi? Evet. Böyle direkt konuya da girebilirdi ama Allah Resulü bildiği halde Muaz'a bir soruyor, Muaz'a bir uyandırıyor. Muaz onu bir daha öyle... Hiç unutmaz. Mesela. Muaz ne diyor? Allah Resulü daha iyi bilir diyor. Yani bu Allah...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 İbn-i Teymiye bir cümlede bu ibadeti anlatıyor. Hiçbir şey bunun dışına çıkmaz. Hiçbir şey. Ne diyor? İbadet tarifi için. Diyor ki, El-ibadetü, Subhanallah nasıldı? El-ibadetü ismun cami'un likulli ma yuhibbuhullahu ve yerdahu minel akvali vel amali zahireti vel batine. Diyor ki, ibadet ne demek? Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu, zahiri ve batini sözlü,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 شو لا بل فسق لنا وكتاب لنا لأن أهل السنة والجماعة يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. يقول إن إنسان، sünnet السنة والجماعة، إنسان، يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة الكتاب Şu والإجماع. şeyle إن إنسان، أهل السنة والجماعة، إنسان، يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول Kitap, sünnet. والسنة والإجماع. يقول إن إنسان، أهل السنة والجماعة، إنسان، يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. يقول إن إنسان، edilir. Tamam mı? O ayrı bir mevzu. O zaman bu şekilde de üçe bölüyoruz. Değil mi? Kitab, sünnet, icma. Yine alimler mesela şöyle bir ibare kullanmışlar. El ilmu min ciheti mertebeti. Mertebe noktasında ilmi yine üçe ayırmışlar. Demişler ki ilmu'l yakın. Bak bu tarifleri çok dikkat edeceğiz. Bunlar temel Bunların semeresini daha ileride göreceğiz inşallah. Bunların semeresini daha ileride göreceğiz. Şimdi ilmul yakin, aynul yakin ve hakkul yakin diye üçe ayırabiliriz. İlmul yakin, aynul yakin, hakkul yakin. İlmul yakin ne demek? Bu en düşük seviyesi. İlmin en düşük seviyesi. Yani ne demek? İlmul yakin.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 Aynul yakın diyoruz. Bu da görerek bildiğin şeyler. Bu daha üst seviyedir. Çünkü kişinin duyarak tabi vahyiden bahsetmiyoruz ayrı mevzu. Kişinin e, duyarak gördüğü bir derecedir. Bir de görerek gördüğü bir derecedir. Görerek gördüğü derece her zaman nedir? Duyarak gördüğü dereceden daha üstündür. Daha üstündür. Şimdi asılları konuşuyoruz. Hayal görmeyi falan söylemiyoruz tamam mı? Meselenin asıllarını söylüyoruz biz. Evet. Üçüncü kısımda dedi ki hakkul yakın.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 İşte yenilen bir madde. İşte böyle sıvı gibi. Ee, buna ne denir? İşte bu elmul yakindir. Duyarak öğrendin bunu. Evet. Sonra diyor ki, bunu öğrendikten sonra yarın bir gün birisi getirip balı önüne koysa, görsen o balı, ona ne denir? Ona aynul yakindir. Bu bir üst seviyedir. İşte İbn-i Teymiye de hakkul yakini anlatırken diyor ki, işte o balı yesen, işte hakkul olur. Artık onu nasıl tarif edersen. i̇bn bu tarifinden çıkar hakkul yakin ne demek. İşte o balı yediğin zaman hakkul yakin olur. Şimdi müminler Allah Azze ve Celle'yi gördükleri zaman bu müminlerde hakkul yakin mi, aynul yakin mi, ilmul yakin mi olacak? Hadi soru. Gördükleri zaman yani Hangisi? Hakkul yakin. Olacak. Hakkul yakin. Ama niye? Hakkul yakin. Ama yani e, e, e, e, Gördün ama. E şimdi balı da gördüğün zaman biz yemeden önce ona evet, dedik ki, ha bu, burada şimdi balı gördük sadece ona ne dedik sadece biz? Bal dedin. Yani. Ee, bal dedin yani e, ama bu ilmin hangi mertebesine soktuk? Aynı uliyakine soktuk. Peki Allah'a neden aynı uliyakine sokmuyoruz? Onu da, he, orada onun hazını alacaksın. Evet. Yani içine bir sinecek tamam mı? Evet. Orada sana hakkul yakin gerçekleşecek. Allah Azze ve Celle'yi gördüğün zaman ilmin en üstü gerçekleşir. Yine ilmi başka mertebe yönüyle.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 O yüzden mesela ne bir seseleme işte şikayet ediliyor. Bir kişi namazda yerlendi mi, yerlenmedi mi böyle şüphe duyduğunda ne bir sesalem ne diyor? La yansarif hatta yasma'a savtan av yecid Namazdan ayrılmasın. Yani ayrılmasın evet. ta ki ses veya koku, koku ses duyana koku hissince kadar ayrılmasın. O yüzden şekle amel edilmez. O yüzden alimler her zaman ne ibaresini kullanmışlar fıkıh usulünde. <gülüyor> El yakin la yuzalu bi şek. Yakin şek ile izale.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 Havuz sahibine. Ey havuz sahibi bunun sorusundan bize cevap olarak haber verme. Bunlar e, yani yakin yakin ne burada? Allah'ın suyu temiz yarattı. Biz gökten aslında temiz su indirdik. Asıl. Bunu şekle ne yapamazsın? İzale edemezsin. Bunun delili de Nebisa sallallahu hadisi. Demin söylediğimiz adam şimdi yakin üzerine. Abdestli namaza başlıyor. Neyle şüphe ediyor? Yerlendin mi? Yerlenmedin mi?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 bilinmesi gereken şeyler, malum olan şeyler açsın baktığımız zaman şöyle ayırabiliriz. El-ilmu billah, el-ilmu bil İslam, el-ilmu bin Nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem üç kısım. Allah'ı bilmek, İslam dinini bilmek ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmek. Bizim kitapla, bizim mevzuyla alakalı. <gülüyor> o yüzden alimler ne diyor? El-ilmu yuşrefu bi şerefil malum. İlim bilinen şeyin şerefine göre değer kazanır. Bu çok önemli kaydedir.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 İslam dinini derileriyle bilmek. Tamam. Yazdın mı orayı? Bir şey yazdın mı oraya? Allah bilmek. Zaten orada şey de var. 4. Yani o risalede var zaten. Tamam. Tamam. Üç oldu mu? Ya? Hı? İslam bilmek, Allah bilmek, peygamber sözü bilmek. Bilmek. Tamam. bu 3. Ama dör, toplam 4 şey var. O da Dönüş neydi? Bu yolda sabretmek. Ha, şimdi bu kitapta gelecek. Şimdi ama bizi ilgilendiren ne? İlim. Şimdi e, madem ki birincisi ilim, ilmin faziletine şöyle bir değineceğiz kısaca. Mesela Allah Kur'an'da ne ne buyuruyor? Hal yestevillezine ya'lemun la ya'lemun. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yine başka bir ayette Allah azze ve celle ne buyuruyor? Şehidallahu Allahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu ve ulul ilmi qa'iman bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim. Diyor ki Allah kendisinden başka ilah olmadığını. Yine melekleri ve ilim sahipleri hakkı, adalet ayakta tutarak şahit etmişlerdir ki Allah'tan başka ne yoktur. İlah yoktur. Yani hakkıyla ibadet edilen yoktur. Sonra da ne diyor? La ilahe illallahü'l-azizü'l-hakim. Ondan başka ilah yoktur. Azizdir, hakimdir. Şimdi dikkat et. Allah azze ve celle bir şey şahadet ediyor. Kendisinden başka ilah olmadığını. Yanında ne zikrediyor Allah azze ve celle? Melekler.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 ilim ehlinden şöyle e, nakil yapabiliriz e, şey hakkında ilmin fazileti hakkında diyor ki mesela e, e, e, e, Zuhri diyor ki e, selef alimlerimizden evet. e, ma abedallahu ma, ma ubidallahu bi şeyin afdal minel ilm Allah'a ilimle amel etmekten daha faziletli bir şeyle amel edilmemiştir diyor Nerede söylüyor bunu? Hilyetü'l-Evliyâ. Hilyetü'l-Evliyâ'da li-ebi-i-nahîm. Yine İmam-ı Ahmet diyor ki nerede söylüyor? Şer-muntâ'l-i-radâd lil-behûti. Bu behûti Hanbeli fakihlerindendir. İşte bunda İmam-ı Ahmet'ten şu yapıyor. Diyor ki talebul ilmi. İlimi talep etmek efdelul a'mâl. Lîmen sahhet niyetuhu. Niyetini sahih tutanlar için amellerin en faziletlisidir diyor. Yine İmam-ı Ahmet El-adabüşşer'iyye İbn-i Mufleh, İbn-i Mufleh tehambeli fakirlerindendir. Ne diyor? El-ilmu la ya'diluhu şey, ilime denk hiçbir şey yoktur. Evet, o zaman birincisi ne dedik o zaman? İlim öğrenmek. Birincisi ilim öğrenmek. Sonra ikincisi amel etmek. O zaman Dikkat edelim musannife. İlk ilim diyor, sonra amel diyor. Demek ki ilim, amelden önce. İlim, amelden önce. Bunda alimler arasında icma var. İlim, amelden önce. O yüzden mesela, mesela alimler, mesela hatta bunun hakkında beyt bile yazanlar olmuş. Diyorlar ki mesela, وَعَالِمٌ بِاِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ اُبَّادِ الْوَسَنِ diyor ki ilmiyle amel etmeyen alim putlara tapan putlara tapanlardan daha önce azap olunacaktır. Putlara bunu da mesela Ezzeddin İbn Raslan bunu zikre ediyor. En Sübhanal Acayib yani öyle bir nazım yapmış ki adam diyor ki ve alimun bi ilmihi lem ya'melen muazabun min qablu ve ba'delevasan. Böyle. Yani ilmiyle amel etmeyen alim ilmi ile amel etmeyen alim putlarda putlara ibadet edenlerden tanınca diyor. Asap eee görecektir. Hatta seleften bazı nakiller var. Mesela bunu bazı selef mesela şöyle zikretmiş. Mesela bunu İktidâül İlmi ve'l Amel el-Hatib el-Bağdadi, Hatib el-Bağdadi İktidâül İlmi ve'l Amel'de zikrediyor bunu. Diyor ki selef, "Kunna nesta'inu ala hafzı'l hadisi bil ameli Biz hadisi amelle beraber ezberlemek için Allah'tan biz istianede.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 bu ümmetin. Diyor ki: "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tenhawna anil munkar wa tu'minuna billah." İnsanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsin. İyiliğe emreder. Değil mi? Ta'muruna bil ma'ruf diye. emreder ve tenhawna anil Ve davet ediyorum. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eee Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor diyor ki eddaallu alel hayri kefailehi. Hayrı yapan onu işlemiş gibidir. Üçüncüsü eddavetu iley. Buna davet edecek dedik. Bunun da delillerini zikrettik. Sonra dördüncüsü Bu yoldaki eziyetlere sabretmek. Düşün ki bir insan ilim öğrendi. Bununla amel etti. Bununla davet etti.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 Asr suresini veriyor. Şimdi bu asr suresini tek tek ele alıp tahkik edeceğiz inşallah. Göreceğiz ki bu asr suresi delil. Bu asr suresi delil. Şimdi Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Diyor ki vel asır. Asra yemin ederim ki. İnnel insane lefî husur. İnsanlar neydedir? Hüsrandadır. İllel lezîne Ancak iman edenler ve amilus salihati ve salih amel işleyenler وَتَوَاسَوْا بِالْحَقْ Hakkı tavsiye edenler, وَتَوَاسَوْا بِالسَّهُرْ Ve sabrı tavsiye edenler hariç. Şimdi bakalım. Bu dört şey ayetin neresinde var? Şimdi birincisi ne dedik? İlim. Peki bu ilim nerede? Bak şurada. Diyor ki il ancak âmenu iman edenler. İşte burada. Yok olan bir şey ortada olmayan bir şey iman edilir mi? Bilinmeyen bir şey iman edenler. Yani iman edenler âmenu alimu demek. İman edenler bilenler demek. Neden? Bilmediğin bir şey iman eder misin? Bilinmeyen bir şey yoktur zaten. O zaman ilim kısmı burada. o kısmında. Peki ikincisi ne dedik? Amel. O nerede? Hemen devamında. Ve amilü salihat ve salih amel işleyenler diyor Allah. Bak ikinci. Sonra davet. ne yapacak? Davet edecek. Bu ayetin neresinde? bil hakkı kısmında. Hakkı tavsiye edenler. Demek ki davet edeceksin hakkı. Anlatacaksın. Sabır. Ayetin sonunda. Vetevasav bil sabır. Sabrı tavsiye edenler. Şimdi bu ayetin kısaca başına alalım. Başına dönelim. Bunu ufaktan bir tefsir edelim Şimdi burada vel asr diyor Allah Azze ve Celle. Hemen bu tahtaya yazayım bunu. Şimdi vel asr. Vel asr. Tamam mı? Aynı vel asr. Aslı emin edelim. Şimdi buradaki vav harfi kasem harfi. Arapçada kasem harfi kaç tane? Üç. Vav, b, t. Vallahi billahi tıllahi <gülüyor> diyorsun. Tamam mı? Şimdi burada vel asr.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 Yemin eder. Ancak mahlukatı Allah'tan gayrısına yemin edemez. Allah'tan gayrısına yemin edemez. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ne diyor? Men kâne yahlif fel yahlif billâh Kim yemin ederse Allah'a yemin etsin. Başka bir rivayette men halefe bi gayri illâhi fe kadı kefera ev eşrek Kim Allah'tan başına yemin ederse şirk koşmuştur veya küfre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 Çünkü Allah öyle bir azimdir ki düşün ki bir şeye bir mahlukatı alarak ona yemin ediyor. Bu o mahlukatın azametine, zeytuna yemin ediyor. Tine yemin ediyor. Allah azze ve celle aslı yemin ediyor. Bunların hepsi o mahlukat yemin ettiği o şeylerin azametine delalet eder. Şimdi asır ki Allah asla yemin etmiş. Peki burada asır neyi? Burada alimler ihtilaf etmişler. Müfessirler özellikle ihtilaf etmiş. İbn Kesir farklı söylemiş, İmam Taberi farklı söylemiş. شوف بعضهم قالوا الـعصر إقيندي وقته هو العشي وهو آخر النهار قلنا يعني عصر هنا عشي يعني عشي يعني آخر النهار يعني عند الظهر هذا يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر diyor ki, Allah burada ikindi يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني آخر النهار يعني عصر يعني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 Sonra devam edelim ayeti. Diyor ki asr innel insan husur. İnsanlar hüsrandır Hangi insan? Buradaki eliflam, cins ifade eder. Biz evet. Akiftel Vasite'de de ne dedik? Eliflamın manaları var. Yani insandan maksat insan cinsi. Yani bütün insanlar. Evet. Sadece ayetin burasına kadar, sadece burasını itibar alsan bunun içine peygamberler de dahil. Bunun içinde sıddıklar, şehitler, salihler de dahil. Evet. Fasıklar, kafirler, münafıklar da dahil. Evet. Hepsi hüsrandadır. Ayetin burasına kadar baktığında. Evet. Ancak Allah Dört esnaf zikrediyor. Yani dört sınıf zikrediyor. Evet. Ne yapıyor? Bunları müsresna kılıyor. İlla diyor işte ancak bunlar hariç. Ne onlar? Şimdi önce diyor ki hüsranda. Hüsran ne demek? Alimler hüsranı şöyle tarif ediyor. Evet. Karın kazancın zıttıdır hüsran. İnsan dünyada ve ahirette de kazançla şey arasındadır. değil mi? Ya kazanca gidecektir evet. ya da zarara gidecektir.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 Değil mi? Tasdikun bil kalb. Kalb ile tasdik etmek. Değil mi? Kavlun bil lisan. Lisan ile söylemek. Ve amelun bil cevarih. Azalar ile amel etmek. Ancak Hammad İbni Ebi Süleyman bu Hammad İbni Ebi Süleyman büyük selef alimlerimizdendir. Adam fakirtir, alimdir, allamedir. İlk işte bu bidat kavli, muhdes kavli çıkaran odur.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 bunları kendilerinden sonra gelen ehli sünnet alimlerimizde de hiçbir zaman bu hatalarından dolayı bunları ehli sünnetin dışına çıkarmamışlardır. Ama bu ma bu mevzuda demişlerdir ehli sünnete muhalefet ediyor. Hı hı. Çünkü hani tamamiyle böyle şirke götürecek şeyler dışında böyle bir insanı bir hatasından dolayı ehli sünnetin dışına çıkarmak zulüm olur ki böyle büyük alimlere. Şimdi bunlar bak Bunlar hani o kadar Kur'an ve sünnete mütemessik insanlar ki heva ve veslerinden veya kelamlar, kelam felsefeden dolayı yani bu türlü batıl istidlallerden dolayı bu sonuca varmamışlar. Bilakis Kur'an'dan ve sünnetten istidlal etmeye çalışmışlar. İştahat etmişler ve bu sonuca varmışlar. Ama hata. Şimdi Ebu Hanife ve Hammed İbni Evli Süleyman ve bunların hesabı işte bu asıl Suresi ve buna benzer ayetleri delil getirerek bu istilale varıyorlar.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 Bu bir cümle mi? Cümle. Bir de diyorsun ki susamlı simit gördüm. Susamlı simit gördüm. Şimdi bu Arap dilinde de yakındır buna. Şimdi mana olarak bunlar ayrı mı yoksa aynı mı? Ayrı. Ayrılar değil mi? Neden? Şimdi ne fark var? Şimdi sen dediğin zaman susam ve, bak araya ve koyuyorsun. Susam ve, Şey Simit ve susam gördüm. Yani burada bir tane simit var, burada da bir tane ayrı. susam var. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Birbiriyle bir alakası yok. Ama desen ki susamlı simit gördüm. Bunlar birbirine dahil bir parçayı oluşturmuşlar. Şimdi Allah amelli iman mı diyor bu ayette? Amelli iman işleyenler mi? Veya yani buna benzer bir lafız mı kullanıyor? Yoksa iman ve salih amel mi?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 Bir ehemmiyeti bu tefsirde kaydedir bu çok önemli. Evet. Bazen bir şey bir şey atfedilir yani bir şey bir şeyden ayrı zikredilir ehemmiyetinden dolayı. Evet. Çünkü Cebrail'e özel bir düşmanlıkları vardı evet. değil mi? Yahudilerim Yahudiler, hatta mesela evet. tabiri caizse hani bu şimdi onlara vurulmaz da misalim. Mesela şu anki günümüzdeki rafizlerin bile evet. var Cebrail'e düşmanı. İşte bir fırkaların işte hatta Allah Ali'ye indirecekti de vesaire Heh, e, vahyi. Şaşırdı Cebrail gitti Muhammed'i indirir saksladılar. O da çıktı Allah özür dedi. Allah dedi beni mahdem bir daha dönmez. Madem ki onu indirdin kalsın vesaire. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah. gülüyor> Tam bunlar aşırlar ama herkes bütün Şia'lara Allah. vurarak bunu zalim yüzünü tamam adaletli olmak lazım. Evet. O Şia'ların rafizilerin aşırı kısımları bunu söyleyinler tamam. Evet mesela şu günümüzdeki caferilerle, maheflerde falan bulamazsın. Evet. Şimdi başka örnek verelim mesela Allah Azze ve Celle Kuranda ne buyuruyor? hafızu ala salavat ve salat-ı musta namazlara ve orta namaza dikkat edin önem gösterin şimdi namazlara ve orta namaza peki Allah namazlarla neyi ayırdı orta namazı peki orta namaz ne ikindi namazı şimdi 5 görüş söylenmiş orta namaz hakkında hatta 6 görüş söylenmiş kimi demiş ki bazılarına fıkıhta bunu tartışacağız delillerinin hepsinin Kimi demiş ki sabah namazı, Kim demiş ki öğle namazı, Kim demiş ikindi namazı, Kim demiş akşam namazı, kimi demiş yatsı namazı, Kim demiş cuma namazı. Tamam mı? Ayırmışlar yani. Ama Allah'ın delillere baktığımız zaman Allah Resulü açık bir şekilde diyor ki, e, salatul asır sonra ve salatul vusta diyor hadiste. İkindi namazı diyor sonra orta namaz diye ona bir vasıf koyuyor Allah Resulü. Yani burada Allah diyor ki orta namaza dikkat edin. Neymiş orta namaz? İkindi. Peki Allah namazlara dikkat edin dediğin zaman bunun içinde ikindi namazı girmiyor mu? Giriyor. Peki şimdi ve orta namaza da deyince şimdi bu orta namaz namazlardan değil mi? Namazlardan demek ki Allah bir şeyi bir şeyden ayırıyormuş. İlla bu şey ayrı olduğuna göstermez. Onun önemini ehemmiy gösterir. Yani ikin namazın burada önemine bir de atıf var. Anlatabiliyor biliyor Yani çok mesela eee tenzelul ve ruh. Melekler ve ruh. Kim burada ruh? Cebrail aleyhisselam. Ceb Ceb Ceb Ceb Ceb Bak ne yaptı? Melekler ve roh dedi Allah Azze ve Celle. Çok var. Anlatabiliyor muyum Kur'an'dan? Ha. O yüzden biz diyoruz ki bunlara diye verirken diyoruz ki tamam. Aslında vav bu aradaki v harfleri atıp ifade eder. Yani mu şey, muhayere ifade eder. Ayrılık ifade eder ama her zaman değil. Şimdi biz o zaman neyi ispatladık bunlara? Allah bazen bir şeyi bir şeyden ayırır. Ama bu ayrılması illa e e ayrı olduğunu göstermez. Laf sen ayırmıştır orada.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 Yetinme. Başka naslara da baktığımızda amelin imandan olduğu açık ve net ortada. Onu ileride münakaş ederiz zaten. Ama kısaca işte Allah Kur'an'da namazı dahi iman diye isimlendiriyor. İmanı cüzlere bölüyor. Bunlardan bir tanesini ne diyor? Yoldan eziyet verecek şeyleri izale etmek, kaldırmak değil mi? Bu da amel. Hem de amelin en düşüğü bile bunu imandan bir cüz olarak gösteriyor. Tamam mı? Şimdi alimler o zaman diyorlar ki atfu şey'i ala ba'dihî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 Tavsiye etmek yani birisinin birisine etmesi değil karşılıklı hakkı tavsiye etmek o yüzden meallerde de böyle çevrilmesi her zaman daha uygun. Karşılıklı haf hakkı tavsiye etmek demek tamam. Evet. Ee, sonra İmam Şafii rahimullah İmam Şafii rahimullah ne diyor? Lo ma enzal Allahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surete la O zaman birbirlerine de nasıl doğru söyleyebilirler meller?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 Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım eder. Şimdi bir Sofi gelse bize dese ki bir Sofi bize gelse dese ki bak Allah'tan gayrısına ibadet etme desek biz Sofi'ye. Mesela bir tane Sofi Allah'tan gayrısına ibadet eden, Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan. Biz desek ki Allah'tan gayrısına ibadet etme. Dese ki ben Allah'tan gayrısına ibadet etmiyorum ki dese. Biz de ona desek ki olur mu canım sen şeyhinden yardım istemiyor musun gücü yetmeyeceğin noktalarda evet.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 Duanın ibadet olduğuna dair. Net bir ayet var bizim duanın ibadet olduğuna dair. Kale rabbukumu du'uni estecib lekum innel lezine estekbirun an ibadeti seyyidit huyuna cehenneme dahirin. Allah dedi ki Kale rabbukumu du'uni estecib lekum Bana dua edin. Duanıza ne yapayım? İcab edeyim. Benden, bana ibadetten kibirlenenler cehenneme girecek. Bak ne diyor Allah. Bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler cehenneme... Duaya ne ismi verdi? İbadet. Bak. Bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana da ibadet etmekten kibirlenenler diyor. Yani evet, bana doğru. dua etmekten kibirlenenler cehenneme girecekler. Başka naslar da var. Onlar böyle ilerledikçe inşallah onlar gelecek evet. tamam Şimdi dedi ki İmam Şafii ne diyor? "Lev ma Allah hucceten ala halqihi illa hadihi's sure Eğer Allah azze ve celle kullarına <gülüyor> bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı, bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı bu onlara ne yapardı?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 Şimdi bu sabır, bu sabır e, göstermemize e, eden birçok e, rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? velakat kuzi bet rusalim min kablik. Senden önceki rasuller ne oldu? Yalanlandı, değil mi? Fesabaru ale makuzi bu. Bu yalanlanmalarına bunlar ne yaptılar? Sabrettiler. Ve uğdu ve eziyet de gördüler. Hatta etahum nasuna. bizim yardımımız onlara gelinceye kadar.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 Yani alimler de bakın ne kadar önemli bir şey. Yani bir alimin kavliyle de kendini desteklemek. Sanki burada ne demiş oluyor Muhammed İbni Abdülrahman? Bakın kardeşler ben burada tek başıma değilim. Bu benim mücerred fehmim değil. Ben geçmiştekilerimin fehmine tabi oluyorum. Şimdi İmam Buhari kim? Bu Ebu Abdüllah, Muhammed bin İdris, İbni Abbas, İbn Osman, İbni Şafii, El Haşimi, El Tamam Burada Gazze'de doğuyor, 150'de, 204'te, Mısır'da vefat ediyor rahimahullah. Şimdi e, burada bak ben şeyi göstereyim. Ben bu İmam Şafii'nin bu kavlinin nerede olduğunu bir türlü bulamıyordum. Evet. Sonra bunu Şeyh Kasım'ın usulü serasesinde karşılaştım. Sonra da kaynağı asıl kaynağına müracaat ettim ve gördüm. İmam Şafi'nin aynı bu lafızda, aynı bu lafızda kullanıldığı bir yere denk gelmedim. Ama mana olarak evet. kullanıyor bunu. Bunu nerede kullanıyor? İbni Kesir tefsirinde. Diyor ki şu lafızla kullanıyor. لَوْ تَدَبَّرَنْ نَاسُ هَذ۪ي سُورَةَ لَكَفَتْهُمْ Eğer insanlar bu sureyi düşünürlerse bu onlara yeter. Bu şekilde kullanıyor. Bu onlara yeter. Bu şekilde kullanıyor. Yine İbn-i Kayyım Tibiyan'da, yine Dar-u Miftar, Dar-u Saadede ve İstikamette ve Udet Sabirinde İmam Şafi'den şu lafızla zikrediyor. Diyor ki, لَوْ فَكَّرَنْ نَاسُ كُلُّهُمْ فِي هَذ۪ي سُورَةِ لَكَفَتْهُمْ Eğer insanların hepsi Ee, bu ayet hakkında düşünselerdi bu onlara yeterdi lafzında e, kullanıyor. Yani Muhammed bin i Abdülvahab'ın e, zikrettiği tam lafız olarak değil de ama manu olarak aynısı İmam-ı İmam-ı mevcut. Yani görüyorsun bu ki yeter ne demek? Bak şimdi bu verdiği genel kalıplara bak asır suresinin bütün İslam'ı içine almış. Yani İslam'dan bana ne zikredersen zikret ilim, amel, davet ve sabırla alakalıdır. Bu kadar. Yani o yüzden hani genel kalıp olarak yeter. İmam Şafii'nin kastı burada bu. Sonra İmam-ı Buhari'den e, geliyor. İmam Buhari kim? Bu Ebu Abdullah Muhammed İbni İdris İbni İbrahim İbnül Mugiretil Buhari. Bir de ek yapalım Bel el-Berdisbe. Tam böyle de devam ediyorlar. Diyorlar bu da 194'te eee doğuyor. 194'te doğuyor. 256'da. Evet. Bu künyesini sayarlarken zikrediyorlar onu da. Tamam. Hmm. Hı, -hı.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 اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْ بِكْ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için tövbe et. Şimdi diyor ki bu ayet neye delil? İlimin amelden ve kavilden önce olduğuna delil. Şimdi nerede bu? Biz bu usulü Selah Seyyid'e önce okumuş muyduk? Seninle beraber okumuştuk değil mi? Tamam. O zaman sen bunu biliyorsundur. Şimdi bak bu ayetin o zaman istillerini çıkarın. Şimdi Allah neyle başladı? Ayete. Fa'len bil ki. Sonra ne dedi? Ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve staghfirli Günahlarına tövbe et. Buradan delil çıkararak diyor ki İmam Bukhari. ilim amelden ve sözden öncedir. Burada peki amel nerede? Ve söz nerede? Amel nerede burada? Ve staghfirli zembik. Günahlarından tövbe et kısımda. Günahlarından tövbe en büyük amellerdendir. Allah diyor ki bil. Sonra ne diyor? Günahlarından... tövbe et. Demek ameli önce zikrediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ir ibda nabdao bi Allah ve ibdao bi ma bada Allah. Allah'ın başlığıyla başlayın. Yani tertibe bak. Diyor ki fa'lan bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahlarından tövbe et. Günahlarından tövbe etmek en büyük amellerinden. Ama ondan önce ilmi zikrediyor. O yüzden sonra da hatta diyor ki bedel beda bil ilmi qabl el kavl ve amel. Ve ilme amel ve sözden önce ne yapmıştır? Başlamıştır. Burada sözle la ilahe illallah sözü zaten. Orası da meselenin çok açık ve noktası. Şimdi buradan sonra, burada bitiriyoruz edersin inşallah. Buradan sonra ne diyor Elif Bayağı da uzattık Kaç dakika oldu? 1 saat 52 dakika. <gülüyor> Şimdi bundan sonra da fikir var. <gülüyor> evet. <gülüyor> <îr> İ'lem <ironsalam> rahimek Allah. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her mü mü mü mümin ve müs şey, müslüman erkeğe ve müslüman kadına تعلم هذه هذه الثلاثي مسائلة. بو هذا. برضو يانش يذلّمش. عربس. تعلم هذه مسائلة أو مسألة. و هذه هذه هذه الثلاث مسائلة. هذه الثلاثي مسائلة. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. بو. Müslüman erkek ve, bayanlar. ve bayanlara. Bunun sebebi de önümüzdeki derste inşallah gelecek. Neden orada sadece Müslüman dedi. Burada hem Müslüman erkek ve bayanlara dedi. Burada da Allah'ın kitabını takip ediyor bu üsülde. O yüzden ona da inşallah değineceğiz. Ve tabi burada daha anlatılacak şeyler var. Önemli unuttuğum şeyler varsa aklıma gelecek. Bir dahaki derste de yine anlatırız. Ee, i̇nşallah. Tamam. Burada duralım. fıkha geçerim inşallah vallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem ve barikala nebiyina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn